Evet, e, Ratatat, German to Germany ile son programa girdik. Son derken, 2012'nin son programındayız. Son zaman köşesindeyiz. E, ve bugün bir konuğumuz var. E, Mehmet Kahraman bizimle olacak. Merhaba Mehmet, hoş Mer geldin. Merhaba, hoş bulduk. E, Hatice her zamanki gibi trafikte, umarız trafikten e, kendisini kurtarıp o da aramızda olacak. E, geçen haftalarda, aslında geçen haftadan önceki hafta, biliyorsunuz 15 günde bir yayınlanıyoruz... E, 2012 değerlendirmesini ilk bölümünü yapmıştık. Hatice ile yalnızdık o programda. Hatta bahsetmiştik bir konumuz gelecek diye. Aslında gelecek konuk yani gelen konuk Mehmet Kahraman bundan sonraki önümüzdeki sene de yeni yılda birlikte program içerisinde daha fazla bizimle olacak. Ben kısaca Mehmet hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Mimar Sinan Üniversitesi'nden sanat tarihi mezunu... ...şu anda e, hali hazırda mikser e, sanat mekanında iletişim sorumlusu olarak e, çalışıyor. Aynen. E, ve e, açık radyoda da e, bizim en azından sanat tarihi noktasındaki e, boşluğumuzu doldurabilir diye düşünüyoruz. E, en azından Hatice'nin dediği eleştiri noktasında belki daha tok konuşmuş oluruz. E, Programa direkt geçmeden önce bizden önce yapılan söyleşiye de kısaca değinmek isterim. İkisen ve Gözden'in konuğu Beral Madra'ydı. Çok önemli bir konuk Beral Madra ve önemli şeylerden bahsetti. ve Programa aslında sanat piyasasının herkesin konuştuğu şu anda sanat piyasası diyerek başladı. Ve bize çok geniş bir ölçekte Türkiye'deki diğer sanat etkinliklerinden de e, ...bilgiler vererek e, gerçekten e, bilgilendirici ve aydınlatıcı bir e, söyleşi verdi diyebiliriz. E, bu noktada aslında biz de e, bir yandan sanat piyasasına dair e, küçük bir araştırma yapmıştık. E, neler oluyor, neler bitiyor diye. Aslında e, son zamanlarda en azından bu yıl içerisinde e, yayınlanan iki, e, iki haber ve bunlarla birlikte bir kitap bu anlamda en başarılı ya da bu konuya dair en sağlam yorumlar diyebiliriz. Bir tanesi Sara Sarah Thornton'un sanat dünya manifestosu ve sanat dünyasında 7 gün aldı kitabı ciddi bir eleştirisi var burada sanat piyasasına dair. Tabii İngiltere'de yani İngiltereden gelen bir eleştiri bu. Ee, ...bu anlamda önemli ama farklı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bizim piyasamız, bizim sanat piyasamız bu kadar geniş değil. Ee, diğeri de... E, e, ...diğeri de Eskop'ta ben, e, ben gördüm ama daha önce de yayınlanmıştı. Dev Hecke'nin e, Amerika'dan yaptığı e, bir eleştiriydi. E, artık e, sanat eleştirmenliği yapmak istemiyorum, bunu bırakıyorum diyordu. E, ve Seroton Torton'da artık gazeteciyi bırakıyorum diyordu. Evet. Biz zamansız bırakmıyoruz. Hatta tam tersi yeni bir konukla buna devam etmek istiyoruz. Ee, bu eleştiriler bağlamında e, Beril hocanın konuşmasını da sen de dinleyebildim burada bizimle. Ee, sen şey sanatçı, mekan, e, galeri, sanat piyasası, izleyici, küratör, koleksiyoner ilişkisine sen nasıl bakıyorsun Mehmet? Sen nasıl? Aslında azından... e, genel olarak bakıldığında yani uluslararası camiayla Türkiye'de de çok benzer yapılanma söz konusu aslında. Şu yaşadığımız son e, yani son 20 yıl içerisinde bunu çok rahatlıkla söylemek mümkün. Zaten hani, verdiğin örneklerde de bunu somut olarak dile getiriyorlar. E, yani mesela özelde İstanbul'a baktığında 2010 sonrasında açılan çoğu galeri ve farklı sanat mekanları ama... ...şöyle bakılıyor mesela hani sergiler yapılıyor ama sergilerle ilgili çok fazla bir kritik anlamında çok bir şey söylenmiyor. Bazı kişiler bazı kişileri sürekli destekler modda ve sürekli bazı kişileri ön plana çıkararak... ...farklı manipülasyonlar üzerinden fiyatlar yükseliyor. Farklı sanatçılar farklı ortamlarda oluyor. Farklı. Hani bir, hep bir farklı olma ve hep bir sınıf durumu söz konusu ortaya çıkıyor aslında. Hani... Gerçek anlamda hani zaten hep sürekli konuşuyoruz eleştiri yok ve eleştirinin olmaması da bir açıda hani sanatın gerçek anlamda üretimden sahneye çıkma sürecinde hep bir sıkıntı yaratıyor. Hani bu da zaten bir de eleştirmen olarak görünen kişiler çoğunlukla hep. ...gazeteciler oluyor ve gazetecilerin... ...belirlediği isimlerde sanki... ...çok iyi sanatçıymış gibi... ...hani sunuluyor ve galerilerde gösteriliyor... ...ve izleyeceğe de aslında bu dayatılıyor... Hı hı. ...ve tabi küratörler de keza... ...bunu dayatıyor... Hı hı. ...bu da biz hani... ...hani neye inanabileceğimizi... E, ...konusunda sürekli bir kafa karışıklığı... ...yaratıyor diyebilirim aslında... Aslında bir yandan da burada da... E... Sanatçıların veya mekanların izlediği politikalarda sanki böyle benim hissettiğim genelde bir şirketleşme varmış gibi Yani hani sanatçılar da şirket gibi sanki kendileri konumlandırıp ona göre çalışmalarını sürdürüyorlar Mekanlar da sanatçılara sanki bir şirketle çalışıyorlarmışçasına davranıyor Ve belki de işte paranın bu kadar fazla olduğu bir ilişkide eleştiriden veya içerikten daha az bahseder oluyoruz mu diyebiliriz? Ya evet bu konuda çok katılıyorum sana yani çoğunlukla bir de sonuçta şöyle bir şey var. Yani galerici çoğunlukla kendi çıkarını göre hareket ediyor İstanbul'daki eza. Çünkü eleştiri yok, bir baskı söz konusu değil. Ona göre sanatçı çok genç bir sanatçı. Çok yüksek fiyatlar yani işlerine çok fiyat, yüksek fiyatlar koyarak hani sahneye çıkarabiliyor. Belki satabiliyor ve sattığında sanatçı hani ileriye doğru çok fazla nasıl diyeyim güvenli olarak hareket edemiyor. Hı hı. Mesela beş sene sonra aynı sanatçının aynı fiyatları e, satılmayan işleri sanatçıda depresyona yaratıyor ve yıkım aslında bir açıdan sanatçıda. Ona, ona neden oluyor bir açıdan ve piyasada ya da işte sanat camiası içerisinde bu nedenden dolayı çok kaybolan isimler oluyor. Bu da hani dediğim gibi hani eleştiri ve yapıcı anlamda eleştiri söz konusu değil. Yani yapılan eleştiriler çoğunlukla hani bir sanatçıyı tanıtmak ya da piyasayı Hani manipülasyonunu güçlendirmek aslında hani satışı biraz daha hızlandırmak hani bunu e, şu ana kadar kırılmadı hala devam ediyor aynı yapı ne zaman değişir belki bir on sene sonra belki belki hiç değişmeyebilir hı hı. yani onu bilemiyorum ama ya görünen e, bunu gösteriyor aslında. Peki bir yandan kent bağlamında değerlendirdiğimizde İstanbul sanat ortamını nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü hani tasarım bir yanı de bu sene muhtelenlaşma konusu vardı ve aynı zamanda aynısını içerisinde Taksim'in değiştiğini değiştirmeye başladığını tanık olduk. Hatta radyoya gelirken de bugün Taksim'e çıkmadığını söyledim ve geldiğiniz yolun sana değişik olduğunu sana anlatmak zorunda kaldım. Hani böyle bir e, şehrin değişme hali var. E, mikser de e, Tophane bölgesinde yer alıyor. Yani Tophane de belli bir süreçte büyümeye, sanat mekanlarını geliştirmeye devam ediyor. Sen bunu nasıl görüyorsun? Hani e, bulunduğun mekandan biraz da... Yani sadece bulunduğum mekandan değil. Yani genel anlamda İstanbul'da yaşamak gitgide zorlaşıyor. Çünkü e, yani ülkeyi yöneten kişiler çoğunlukla hani sürekli İstanbul'a yatırım yapıyorlar. İşte kapital, hani bankalar buraya taşınıyor. Bütün e, yani maddi anlamdaki çarkı döndüren bütün yapılar aslında buraya taşınıyor. İster istemez İstanbul'da ona göre yeniden yapılandırılıyor. Yeniden hani yeni bir e, şehir yaratılıyor aslında. Hani reklamlarda gördüğün, televizyonlarda, hı hı. gazetelerde sürekli bu yaşıtılıyor. Hani galeri mekanları sonuçta parayla sanat hani su, çok ilişkili bir yapı hı hı. içerisinde. Yani paranın olduğu yerde sanatın olmama hali söz edilemez. Yani bunun bir tarihsel sürecine de baktığında hep aynı aynı yapıyı görebilirsin. O açıdan Tophane'de galerilerinin açılması şehrin merkezinde çünkü hani... Sadece Tophane özelinde de değil yani Beyoğlu'nun farklı noktalarını şu an mesela hala yeni açılan Türk galerinin dışında mesela yurt dışından gelen Amerika'dan gelen farklı galeriler de ve gelecek olanlar da hala yer bakanlar var. Tophane bölgesinde. Ya tabii Tophane bölgesinde ve Karaköy bölgesinde çoğunlukla. Hı hı. Mesela hani Tophane bölgesi biraz tabii hani 2010'daki o yaşanan galeri olayları sonrasında tabii bunun biraz daha değişimi artık Tophane'den çok... Artık galeriler Karaköy'e taşınıyor çünkü Karaköy'de yaşam yok bir kere. Hani hı hı. E, mahalle çoğunluk çok rahatlıkla istenilen her şey yapılabiliyor. Hı hı. E, yapılanma yapı biçimleri çoğunlukla öyle Karaköy'de. O açıdan e, çoğunlukla artık tophane ve hattından değil de daha çok Karaköy'e daha yoğunlaşılmış biçimde. Tabi bunun da hani nedenleri var. İşte Galataport var. Hı hı. Hani... Galataport belki bittikten sonra Orası daha da zenginleşecek ve tabii Sanat yine paraya daha yakın olacak aslında <gülüyor> Ama bir yandan o sanat para ilişkisinde hani en azından Dümeni biraz daha kırarsak bu işin non profit Kısmı da var ee, Her ne kadar Türkiye'de çok ilginç ee, Salt Galata veya Salt Beyoğlu Kendisini de e, non profit Organizasyonu olarak konumlandırıyorlar Bir yandan arkalarında e, Banka desteği varken Ya da e, sağ, a, e, Ya da e, Arter e, bir yandan e, yine bir non-profit sanat alanı olarak kendini konumlandırıyor ama arkasında yine büyük bir destek varken İstanbul BNL'de non-profit başlayıp arkasından büyük kurumsal destekle olaya devam etti. Büyük sponsorlarla. Ama yine de e, non-profit e, eksikliğin de biraz e, burada çok göze çarpıyor sanki. Çünkü hani sanatçılar bağımsızlıklarını korurlarsa e, kendimce bu kadar da paranın etkisinde hayatlarını sürdürmek zorunda kalmazlar gibi geliyor. Ki dünyanın birçok yerinde de birçok sanat merkezinde de bunlar mevcut. Berlin'de de mesela birçok sanat mekanı var ama sanatçılar kendi inisiyatiflerini alıp birçok şey yapabiliyorlar. Yani bunun için şöyle bir şey sadece işte non-profit alanların olması değil aslında mesela İstanbul'a baktığında hani çok fazla bir inisiyatif sanatçı inisiyatifi göremiyorsun. Yani sanat dünyası hani sanat camiası içerisinde sanatçılar çok fazla bir araya gelemiyor birbirini çekemiyor. Ya da işte daha hani paranın dışında bir yapılanma söz konusu olmadığı için ister istemez sanat ve eleştiri her neyse... Her şey paraya endeksli oluyor ya da her şey alıcıya göre şekilleniyor. yani işte dediğin mekanlar da aslında bir açıdan baktığında hani çok genç sanatçıların çalışmalarını göremiyorsunuz sergilerin içerisinde. Belki farklı etkinliklerde görülebiliyor. Hani farklı organizasyonlara da yer veriyorlar ama hani belki o non-profit alanın içerisinde doldurmak açısından veriliyor. Hani imkan hı hı. tanınıyor. Mesela İstanbul'u da belki hani Berlin'den farklı olma nedeni mesela... Mesela şöyle bir şey var Berlin'de mesela BNL tutmuyor çünkü çok farklı galeri var, hı hı. çok fazla inisiyatif, çok fazla non-profit alan var hı hı. çünkü BNL'e ihtiyacı yok. Yani şehir zaten sanatla dolu ve hı hı. şehir kendi kritiğini kendi içerisinde çok rahatlıkla yapabiliyor. Ama mesela İstanbul'a baktığında BNL çok önemli bir e, misyona sahip olabiliyor. Şehrin sanat dünyasını e, değiştirmek açısından ya da ne bileyim bir galerinin yeni bir galerinin açılmış olması hatta uluslararasıysa daha da önemseniyor. Bu açıdan biraz riskli tabii. Hani daha fazla keşke inisiyatif olabilse bu şehirde. Hı hı. Daha fazla e, non-profit e, profit alan oluşabilse keşke. Hı hı. Belki sanat dünyasındaki bu e, yapılanma da belki biraz daha hani değişebilir. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Ee, aslında Hatice burada olsaydı ben biraz da bu şu anda burada olsaydı bunu da sormak istiyordu. Onu konuşmuştuk daha önceden. Mesela şimdi ben bir burs kazandım. Bu Viyana meselesi. Orada son gelen mektubu inceledim. Çok ilginç şeyler yazıyor. Mesela Türkiye'deki bazı şeyleri karşılaştırdım. Hakikaten hani bağımsızlık bağlamında ne olabileceğini güzel söylüyor. Şeyin yani Bursun şartları şöyle bir şey. Residence'da kalma, konaklama e, karşıdan kaynaklanıyor. Stüdyo karşıdan kaynaklanıyor. Belli bir aylık e, ücret karşıdan kaynaklanıyor. Ve aynı zamanda çok ilginç olan ve burada birçok galeriyeti çalışan sanatçı olmasına rağmen olmayan 3 aylık ...bir e, sigortadan bahsediliyor. Çok ilginç. Mesela burada galerilerde çalışan insanlar var... E, ...sanatçı olarak. Ama öyle bir sigortalanma hali... E, ...çok da yaygın değil. Hatta geçenlerde sigorta yasasıyla... ...bu sigortalanma durumundan millet ayıp... ...aa bir dakika ya biz bu kadar yıldır çalışıyoruz... ...ama hani... ...herhangi bir şey yapmıyoruz demişlerdi. Yani mesela başta söylediğim gibi... ...yani bir sınıfsal... Hani... Bir ...bazıları tarafından... ...ön plana çıkarılmış olan sanatçılar var. Zaten o pastadaki... E, ...bütün parayı alıyorlar onlar. Ama arka plandaki sanatçılar zaten... E, ...sürekli bir mücadele halindeler. Hani o sigortadan öte... ...mesela sanatçıyı bir sergiye davet ettiklerinde... ...sanatçıya ne bileyim... ...işini üretecek parayı bile vermiyorlar. hani Sanki hani gönüllülük projesi gibi... ...daha da işin içerisini... ...basitleştiriyorlar mesela. Hani Hı -hı. Sanatçının duruşu, yaptığı işi. Hı -hı. O açıdan hani... Zaten Viyana ile İstanbul'u karşılaştırmak başlı başına ama bu, bu farklı bir konu yani. Bu örneklerde ama hani karşılaştırma örneği değil sadece kurumlar için sonuçta kurumlar da kendilerini sadece ay biz İstanbul'dayız İstanbul'a göre iş yapıyoruz diye bakmıyorlar onların da uzmanları Amerika'dan veya Avrupa'dan tabii, çeşitli tabii. ülkelerinde iş yapan insanlar ben şu şeye gelmek istemiyorum şu kan yani şu yanılgı beni aldatıyor yani işin profesyonelliği gelince Amerika Avrupa en güzel karşılaştırma ama işin uygulamasına gelince ama yani bambaşka bir uygulamayla karşılaşıyorsun ya yani bu iki yüzük oluyor bu yani o yüzden insanları Verim, yani verebileceğiniz, verilebilecek şartlar herkesin aslında verebileceği şartlar. Ama burada başka bir şey söz konusu ve eğer ki bağımsızlık bağlamında hani e, sanatçıların veya yani bu ortamdaki olan insanların bağımsızlıkları korunmazsa şayet işte bugün en çok konuşulan şey belki de e, o zaman her şey tabii ki sanat ve piyasanın e, iktidarında olur. Ama ben sanatın sadece o güçle olabileceğine inanmıyorum. Gerçekten bugünkü olumlu, olumlu temelini iki don için bu olsun. Ee, i̇nşallah daha daha fazla bağımsız sergi yapılsın. Bir örnek vereyim yılın e, radikalin yılın en iyileri listesi var önümüzde mesela. E, burada bakıyorsun, tamam bir sürü sergi var e, mekanlardan ama gerçeklik terörü gibi bağımsız non-profit bir organizasyonla yapılan bir sergi de bu listeye girebiliyor. Hoş bu liste ne kadar? ...şey diyebilirsin, önemli mi, önemsiz mi diyebilirsin. Ama geçen 2011'de de yıkım aynı şeye girmişti. Yani şey değil ki bu, bu olabiliyorsa... ...yani bu ya. böyle bir karşılaştırmaları da çok bütçeli, çok büyük isimli... ...çok büyük küratörlerle çalıştırılmış, etkinliklerle bağımsız organize edilmiş... ...kendiliğinden, kendi içinden çıkmış, bu şehrin kendi içinden çıkmış... ...sergileri yan yana koyduğunda bakıyorsun hatta kalite olarak da diğerleri ön plana çıkabiliyor. Yani işte, işte benim demeye çalıştığım şey aslında oydu. Yani hani buna benzer yıkım ve benzeri mesela organizasyonlar, sergi yapılanmaları ya da inisiyatifler... ...ya da non-profit alanlar daha çoğalırsa zaten hani buradaki listedeki çoğu serginin yapısının da değişebileceğini çok rahatlıkla görebilirsin yani. Hani asıl sorun orada aslında neden olmuyor, neden başlıyor, başlıyorlar bir grup sanatçı inisiyatif olmaya ve sonrasında neden devam ettirilmiyor... Belki de iki, bu noktada belki çok... 2013'ün te, temennilerimiz şu olabilir. Yani bu, bu bilgiler mevcut zaten. Bunlara bir şekilde ulaşılabiliyor. Bahsettiğimiz makaleler veya konuştuğumuz konular gibi. Belki de insanların yani sanatçıların veya sanat ortamındaki eğitim alan insanların inisiyatif almasının vakti çok fazla geldi artık. Kesinlikle. Yani sergi yapmak, sanat yapmak veya bu işin platformunu oluşturmak ...herkesin yapabileceği bir şey... ...yani yapması gerekiyor zaten... ...biz çok fazla olduktan sonra... Ya ...bunlar yapıldıktan sonra... ...ancak aralarındaki iyi kötü yanlış... ...eksiklik değerlendirmesini daha çok yapabiliriz... ...şu anda ne yazık ki... elimizdeki mevcut durumla da yapma, yapmak zorundayız... ...bir örnek İPO organizasyonu... Aha. misal tamamıyla... ...banamsız bir şekilde organize edilmiş bir organizasyon... ...hani bunlar olabilir yani... ...ben insanların... ...mümkünse buna inanmalarını... ...ve devam ettirmelerini istiyorum... Bir de programın son iki dakikası atice gelmedi. Birkaç şey söylemek istiyorum. Geçen yılla ilgili birkaç toparlama. Berlin'den bize bir, bir izleyici, dinleyicimiz bizi buldu bir şekilde. Ve bize bir mesaj attı. Programa, programa dair. Çok ilginç bir şey, çok sevindirici geldi bana. Çünkü oradan bir takip olması... İyi geldi hani e, moralime dair. Çünkü bazen e, burada çok e, konuşuyoruz ediyoruz da kime konuşuyoruz diye düşünürken... Ya işte yapı bu kadar şeffaf görünürken bir açıdan da kapalı kutu gibi. E, evet yani hani en azından zamansız köşesi açık radyo, açık içerisinde e, açıklık an anlamında yerini koruyacak diye düşünüyoruz 2013'te. Üç aylığına ben olmayacağım. Olmadığımda e, Hatice ile birlikte e, siz bu programa e, olabildiği kadar katkı sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum ee, ve umarım e, 2013'te e, daha pozitif <gülüyor> haberler vererek e, daha başarılardan bahsederek e, ve daha iyi sergilerden bahsederek daha iyi işlerden daha iyi sanatçılardan ve sanatın birlikte sanatla birlikte sanatın dönüştürdüğü ortamlardan bahsederek e, devam ederiz diyorum ve son sözü sen mi söylüyorsun? İyi ben söylüyorum. Teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, son söz olarak... E, tamam. Hemen bir şey... Öyle aklımda yoktu. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> ee, bulacağım hatta. Hatta söylüyorum... E, a, evet söyleyeceğim. Nereden olduğunu da söyleyeyim. Hik... Hik e, Çağdaş Sanat eleştirisini sefareti. Eskop Sanat Eleştirisi. Dave Hickey'nin e, bir lafı. bir e, Bir bir dediği bir şey. <gülüyor> ee... Eskiden anlamadığımız bir resmin önünde durduğunuzda tahmin yürütmek gibi bir yükümlülüğünüz vardı. Oysa şimdi ona bakmanıza bile gerek yok. Gidip bir danışmana sormak yeterli.